ile ilgili konuşurken sizde de dedi fırka fırkasınız ya bir daha. Bunlar da şeyden Müslüm Gündüz'ün evet. elemanlarında. Evet. Dedi ki hele biz nasıl bir fırka fırkayız? Bir anlatsana. Dedi ki Ebu Said bir taraftadı. Peynir Ebu Ömre bir tarafta dedi. Tadrettin Elbay Burduk bir tarafta dedi. Mustafa Yiğit bir tarafta. Ankara'dan da bir Burma'da bir tarafta. Bursa'dan falanca adam bir tarafta. Siz de, evet. dedi dedi Duman altınız dedi. Belli ki adam gerek senin sohbetlerini dinlemiş olabilir, yazılarını takip etmiş olabilir, gerek Tadrettin Hoca'nın Ebu evet. Saki vesaire fark ettik. Evet. Şöyle bir ifade kullandı. Ya dedi, sizin dedi yani hatiplerinizin Bugün söylediklerim yarın birbirini tutmuyor dedi. Örneğini de senden mi? Ve ben hemen o sohbeti indirdim. Dinledim. Hani dedim acaba adam yalan mı söylüyor? Sohbetiniz de diyorsunuz ki sorunlu cevaplı. Bir tanesi soruyor. Ebu Hanefi, işte yani imamlardan, o yüzü imamlar, elbette ki bizim de imamlarımız diyorsunuz. Lakin başka bir sohbetinizde ise Ebu Hanef'e sapık olduğunu söylüyorsunuz. Bu da bunu, yani yüzümüze beraber söyledi rahatlardı. Rahat. Ve ben de bu sohbetler, zaten bir kısmı vardı da bende, özellikle o sohbetleri indirdim hemen. Böyle bir şey mevcut. Biz Şimdi bu adama karşı tavrımız nasıl olmalı? Ya da biz şöyle diyebilir miyiz? Ya kardeşim yani elbette bu masonda da bir beşer, da bir hata etmiş olabilir. Böyle mi dememiz gerekir? Ya hatta o adama boyun eğmemiz gerekir. Haklısın. Değil mi? Adam haklı. Ne hatırlamıyorsun? O haklı da demek ki haklıdır. Evet, Örneğin Çünkü e, mesela biz ne Ebu Said'eyiz, ne Tacettin var o Ne işte Mustafa Yiğit, ne Bursa'daki bildiğin mi? İyi ya, bildiğin mekansa e bunları, biz bunlara ev sünnet kabul etmiyoruz. Bunlar mesela Selefi isimlerini kullanmıyorlar. E şimdi Selefi dediğin zaman Selefin ve Necnav yani isimleri Şimdi bir hakikat var, yani tarihi süreç içerisinde e, Suud, üçüncü Suud hükümetinin kurulmasından sonra mesela e, biz Binbaz olsun, İbnü i Seybin olsun, bunlar büyük alimlerdir. Biz bunlara hürmet ederiz ama hatalarını kabul etmeyiz. Yani mesela Binbaz Rahimallah keşke Suud Krallığı'nda o görevi almasaydı. Çünkü Suud Krallığı şeyi belli, yani nereye hizmet ettiği belli bir sistem. Binbaz Rahimallah burada bazı masraatları düşünerek, yani iştihad etmiştir, bazı masraatları düşünmüştür İslam adına. Yani ben gelmesem buraya başkası gelecek, o daha fazla ihsad edecek gibi. Ben öyle etmiştim zannediyorum şimdi. Muhtemelen böyle düşündüğünden olsa gerek o göreve geliyor. Bunun karşılığında bir kesim mesela Suud Kralını tekfir ediyor. Biz tekfire karşıyız. Yani evet Allah'ın indirdiğinden başlasa hükmediyorlar. Bunların hepsinin ismi vardır. Şer'i ıslahların kullanımında zaten Müslümanlar arasında en büyük problemlerden birisi şer'i ıslahların yeri yerinde kullanılmaması. Mesela Esed'i tekfir etmeleri gibi. Esed'in tekfirini biz ancak nifak boyutunda görebiliriz. Yani münafık olduğunu. Akidesindeki bu var mıdır? Vardır. Amellerinde var mıdır? Vardır. Ama bu adam ben Müslümanım diyor. Hatta Suriye'nin şeriatta yönetildiğini iddia ediyor yani. Şimdi şeyine bakarsan, adamın fiiliyatına, icraatlığına bakarsan oradaki sünni anlayışa göre yönetiyor Musayri bir anlayış da değil. Bu adam Müslümanlık iddia ediyor. Biz Müslümanlık iddia eden kimseyi, yani bizim kıblemiz zehirlinden olan kimseleri biz Müslüman kabul ederiz. Müslüman kabul etmek demek, mümin kabul etmek demek değil. Yani iman ve İslam bir günden ayrı şeylerdir. İnsanlar genellikle burayı karıştırıyor. Yani birini tekbir etmediğin zaman sanki onu mümin saymışsın gibi bu sefer seni mühürcülikle itham etmeye kalkıyor. Hayır biz mümin demiyoruz. Ehli İslam içerisinde münafıklar vardır ve bunların sayısı çoktur. Yani İslam'ı dile getiren ama gerek akide olarak gerek amel olarak buna muhalefet eden kimseler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında da vardı. Medine döneminde de vardı. Yani Abdullah bin Ubey bin Selur gibi ona benzer bazı isimler zikredilen kimseler de var. Uyeyne bin el-Fezari gibi, e, işte ahrab' bin Habis gibi var. E, isimler zikredilenler de var. Ama bunlara dünya hükmü bakımında e, Müslüman muamelesi yapılmıştır. Ama kimse bunların mümin olduğuna inanmamıştır. Hatta Allah Azze ve Celle ayetiyle yalanlamıştır bunları. Bunların küfürlerini ayetiyle dile getirmiştir. E, fakat bunlara dünya hükmü bakımından Ehl-i nasıl hüküm veriyorsa... Bu verilmiştir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazını kılmaya kalkmış. Bundan dolayı uyarı da almıştır. Ee, bizim uymamız gereken menheç bu. Yani bizim kıblemiz elinden olan kimseye biz mürtet hükmünü ancak ne zaman veririz? Ya kendisi İslam'ı terk edip Hristiyan olur, Yahudi olur, dinden çıkar. Dinden çıktığını kendi ilan eder. Veyahut da İslam kadısı, yetki sahibi olan, şu an böyle bir imkan yok ama olduğunu varsayalım. Böyle bir kadı olduğu zaman... Hükmü icra eder, tebliğ eder, ikameyi çatar, ondan sonra hükmünü verir. Ya tevbe eder o da, gerekirse münafıkça da tevbe edebilir. Tamam ben döndüm der, belki münafıkça söyler, onu da kabul ederiz. Israr ederse kadı boynunu vurur zaten. Bu, böyledir. Bu kadılık makam böyle işte sarkıt olduğu için şu an biz bize düşenlerden mesulüz. Mesela had cezaları gibi konular. İşte zina haddi, hırsıl katli, bunun gibi şeyler e, Müslümanların, yöneticilerinin vazifesidir. Eğer onlar bu vazifeyi terk ederlerse bu onların günahıdır. Biz istiyoruz bunu. Yani Allah'ın hükümlerinin icra edilmesini istiyoruz. İmanımız bunu gerektiriyor. Ama onlar uygulamıyor. Biz bundan mesuliyet hissetmiyoruz. Çünkü biz e, elle karşı çıkacak pozisyonda değiliz. Dille ancak yani ilim ehli olanlarımız bunu yapar. Onun dışında umumi olarak herkese düşen şey... Allah'ın emir ve yasaklarının ihlal edilmesinden dolayı kalben buğz etmektir. Ee, meselenin bir boyutu bu. Şimdi Binbaz Rahimullah bu görevi alınca ister istemez e, Suud hükümetinin bazı şeriata muhalif işlerine de göz yumak, idare etmek, hatta bazen cevaz vermek şeklinde e, bazı hatalı İcraatları da oldu. Bazı kesimler, Suud'daki bazı kesimler e, hissiyatlarıyla hareket ederek tekfire varan boyutlara ulaştılar. Ebu Said bu kanaldan birisi esasında. Yani Türkiye'de pek renk vermiyor ama yani Cuhayman'la falan aynı e, itikattaydı o zamanlar. E, yani Sefer-el Havali, Selman -el Avde gibi kimseler... İşte Binbaz'a karşı e, ayaklanma, yani karşı çıkma yolunu tuttular. Saflar ayrıldı. Yani Suud'da bir kere ayrıldı. Ve bunu şöyle isimlendirmeye başladılar. Suudi Selefilik, Cihadi Selefilik. Şimdi cihatçılar, yani cihat Selefiler denen kimseye baktığın zaman da hissiyatlarla hareket edin. Yani akide konusunda şuursuz hareket eden Delillere muhalefet edin pek çok sünnete muhalefet eden, el i sünnetin menhecine muhalefet eden kimseler, selefiliğe nispet etmekle beraber kendilerini <gülüyor> böyle kuruklandılar. Ve e, nerede ümmet içerisinde bir fitne ateşi varsa, onun en önünde giden kimseler oldular. İşte bunun adı El-Kaide'dir, Nusra'dır. İşit'i katmıyorum. İşit'in selebilikle hiçbir alakası yok. İşit tamamen mezhepçi bir şeydir. Bir de Vahhabi denilen yani Vahhabi ismini hak eden kimseler var. Neden hak ediyorlar? Çünkü Muhammed bin Abdülvehhab'ı taklit ediyorlar. Muhammed bin Abdülvehhab Allah rahmet eylesin, <gülüyor> hatasıyla sahabıyla iştah eden bu konuda çok çalışan bir alim, kadı aynı zamanda. Yani yetki sahibi bir kadı. Dolayısıyla kendi iştahlarıyla bazı şeyleri de isabet etmiş, bazılarında yanılmıştır, Allah bilir. Yani onun hesabını Allah'a verecektir. Biz onun hakkında hüsnü zannederiz. İlim ehli olduğundan dolayı saygımız vardır. Fakat ona saygımız hataların kabul anlamına gelmez. En büyük hatalardan birisi şu az önce açıklamaya çalıştığım şer'i ıslahların yerli yerinde kullanılmaması meselesi. Mesela bir kimseden iman nef iman nef demek onu İslam'dan çıkarmak demek değildir. Aleyküm selamlarım. İşte... Ee, mesela zina eden zinatı sırada mümin değildir. İman nefiyediyor burada, hırsızlık eden, içki içe. bunlarda bak iman nefiyediyor. Fakat şeriattaki bunların ismi <gülüyor> fısk'tır. Fısk imana aykırı isimlerden birisi. Aynı şekilde nifak da böyle. Yani e, Rabbine yeminler olsun ki seni e, meselelerinde hakem kılıp da verdiğin hükümden dolayı Gönüllerinde hiçbir sıkıntı hissetmeden tam anlamıyla teslim olmazca iman etmiş olmazlar. Burada da bir imanın nefi var. Şimdi bu imanın nefyedilmesi küfürden ileri gelebilir. Yani İslam dışı küfürden ileri gelebilir. İslam'ın içindeki nifak küfründen gelebilir. Nitekim bu ayetin nazil olmasının sebebi olan kişi bir münafıktı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hükmünü beğenmemezlik yapan bir kimseydi. Şimdi iman nefiyedilmiş olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kişiye uyguladığı hüküm yine zahire Müslüman muamelesidir. Bunun gibi şeyler var. Yani imanın zıbları fısk, nifak, küfür. Bunların hepsi imanın zıttı. Bu konuda Muhammed bin Abdülvehhab'ın işte ondan sonra... Çocuklar biraz daha aşırı gitmiştir. Onlar Suud Devleti'ne biat etmeyenleri de tekfir etmişlerdir. Yani Suud Devleti kurulduğu zaman onun e, çocukları, torunları içerisinde bu türlü aşırılık yapanlar da olmuştur. Zamanında e, Sıddık Hasan Kanun Hoca'yı, İmam Şevkani gibi alimler onlara reddiyeler vermişlerdir. Yani bunların tekfirdeki aşırılıkları sebebiyle reddiyeler vermişlerdir. Fakat bugün Necid Uleması denilen kimseler yani Selefi'yle nispet edilen gruplar içerisinde bu harcılık itikadını aynen devam ettirmediler. Bunlar tekfircidirler esasında. Ama kimi tekfir ederler? Şimdi bir e, hani dediler ya fırka fırka diye, fırkasınız diye. Şimdi bu fırka, Vahabiler denilen İstanbul'da yoğunlaşan bu kimseler, Sufileri tekfir ederler. Hüseyin Cinizdik'i de onlarla bu konuda e, şeydir. Evet. Aynı zamanda hemfikir. Aynı zamanda yöneticileri tekfir eden bir grup var. Panzara Tayfesi gibi. Bunlar da selefilik iddia ediyor. <gülüyor> e, bunların hepsini tekbir ettiği kimseler aslında İslam'da en fazla münafık ismini alacak kimseler. Ama onlar mürted hükmü veriyorlar bunlara. İşte kestiliklerini yememek falan filan gibi bir sürü şeyler ekleniyor gerisinde. E şimdi, bunlar hep itikadi meseleler. Biz aşırılardan bahsettik. İşte Suudi denilen Sudi Selefiler dedikleri kimseler de kralcı. Ee, yani kafiri bile neredeyse tekbir etmemek gibi. Ee, mesela Türkiye'deki Atatürk'ü veya Bülent Ecevit'i. Yani bunları böyle salih Müslümanlar gibi veya tayyibi salih Müslüman gibi lanse etmek isteyenler. Ubeydül Aslılar mesela bunlar gibi. Tayyip'e mesela salih lider diyor. Necaş'ten bile daha salih diyor. Bunun gibi şeyler var. Bunların hepsi akidevi problemlerdir. Yolcu da bunun daha iyi. Yolcu da, yani yolcu daha bir tuhaf bir şey. Onlar Sururi, onun ismi belli yani şey olarak. Bağlı olduğu kol belli. Sururi dediğine ne kolde? İhvan Müslüman cidir yani esasında. Bunlara karşılık olarak mürciye bir kesim var. Mürcenin itikadi şudur. Huzeyfe Radiallahu gelen rivayette belirtildiği gibi, bunlar ehli İslam içerisinde münafık yoktur derler. Hepsi mümindir. Şimdi, e, dolayısıyla vela ve bera mesela, selef bunda icma etmiştir. Kitap, nasları açıktır bu konuda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili ve kavli e, yönlendirmeleri, sünneti açıktır bu konuda. Vela ve bera. Vela ve bera kimlere uygulanır? Bir, kafir ve müşkilere karşı uygulanır. Onlara uygulanan vela ve başkadır. Bir de ehli kıbleden olan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat döneminde bahsettiği Bugün benim ve sahabemin üzerinde bulunduğu yolda olanlar, kurtuluşta olanlardır. Diğer yetmişki fırka ateştedir dediği, yetmişki fırka geliyor. Yetmişki fırkaya da vela ve berâ, yani vela uygulanmaz, berâ uygulanır. Fakat bunlara uygulanan berâ, Yahudiye, Hristiyan'a uygulanan gibi değildir. Pidat fırkalarından bahsediyoruz. Yani bunlar tekfir edilmez, mürtet görülmez. Fakat eee yani salih Müslümanlarla aynı konumada gelmez. Benim daha önce verdiğim bir örnek var. Mesela diyorlar ki işte biz tevhidehli kardeşiz. Mesela ben diyorum ki bu Said'in isimleri. Baybur değil. Ebu Said işte Bilgin abi dedim. Veya diğer Mustafa Ebu Anza'da da şudur budur. Bunlar bidat ehlidir diyorum. Ve bunlar tevhidehli değildir diyorum. Tevhidehli değildir ifadesini bunlar şey olarak algılıyorlar. İşte tekbir etti bizi. İstenkül etmiyoruz. Tevhid derken neyi kastediyoruz? Tevhidin olmazsa olmazı ittiba tevhididir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba tevhidi. Kişi Allah Azze ve Celle'yi birlemekle şirkten teberri eder. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı birlemekle de bidatten teberri eder. Ve bidatçı yerde. Şimdi bunların tevhid anlayışına göre, yani tevhid ehlil kardeşi diyerek geniş bir daire çizmekle birbirlerini kardeş ilan etmekle aslında şunu yapıyorlar sizin bir olduğunuz nokta neresi Allah Azze ve Celle isimleri ve sıfatlarıyla iman etmek cennete cehme iman etmek yani kaderdir, iman esaslardır bunlar da bir olmak itikat esasları ben de diyorum ki burada o zaman şeytan nasıl kardeşiniz tevhidin kardeşiniz neden bu iman esaslarında, itikad esaslarında şeytanın hiçbir muhalefeti yok selefileri Allah'a imanı bizim gibidir. Meleklere imanı bizim gibidir. Hatta şirke düşürdüğü kimselere dahi sizin yaptığınızdan ben beriyim diyerek uzaklaşan bir varlık şeytan. İtikad esaslarında, Allah'ın semada oluştuğu vesaire. Bunlar da şeytana hiçbir muhalefetleri yok. Şeytanın şirk elinden olmasına seyip olan şey nedir? Ameli. Kibir ile başlayan bir amel, kıyas yapması ve kibir neticesinde Allah'ın emrettiği bir konuda aklını kullanması yani, bidatçı olması yani. Allah bir şey emredecek, o da daha başka bir şeyi uygun görerek, kendi yaptığı işi süsleyerek sunmaz. Şimdi mesela fısk ehli vardır. Fısk ehline, bidat eline uygulanan bera gibi bir bera uygulanmaz. Sebebi nedir? Mesela Adem Aleyhisselam da bir günah işledi. Yani suç işledi. Ama nasıl işledi? Aldatıldı. İblis tarafından aldatıldı. Fakat yine de aslında nefsini temize çekmeye en layık olan o idi. O nefsini temize çekmedi. Dedi ki... Ya Rabbi eğer sen bizi bağışlamaz, merhamet etmezsen biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz dedi. Asıl ona tuzağı kuran iblis ise e, asla istiğfar etmedi, bağışlanma dilemedi, yaptığı şeyi güzel gördü. Bidat eline bakın, bidatin manası budur zaten. Mesela bir kimse günahkar olduğu zaman, fıska düştüğü zaman bundan dolayı eziklik hisseder, iman varsa bu kendisini tevbeye yönlendirir, Allah'tan bağışlanma diler. Yani yaptığı şeyi itiraf eder en azından. Ama bidatçı itiraf etmez. Bilakis yaptığı şeyin hayır olduğunu iddia eder. Bundan bir de sevabım var. Ve yaptığı şeyi akılla süsler. Naslarla değil. Reylerle süsler. Kıyasla süsler. Başka şeylerle süsler. İblisin yaptığı gibi. Yani bidatçıların yolu iblisin yoludur. Günahkarların ve tevhid erinin yolu Adem Aleyhisselam'ın yoludur. Yani tevhid eri derken günahkar olmayacak diye bir şey yok. Çünkü Muhitler diyor, cennetten çıkacaklar diyor değil mi? Cenneme girecekler, muhitlerden girecek olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Sen bunlara şefaat edecektir. Ama bidat ehline değil, bidat ehli şefaatten mahrum kalır. Şirk ehlinin zaten böyle bir payı yok. Bidat ehli bidatinden döndüğü zaman ve arkasındaki de kişiler de hala o bidata devam ettiği zaman hangisinin ki geçerleri kazanıyor hocam? İşte burası tamamen Allah'ın bildiği bir şey. Bu sebeple mesela seleften bazı nakiller var. Ee, yani mesela kim hayırlı bir çığır başlatırsa ona uyanların sevabı kadar onlardan eksilmek için kendisine yazılır. Kim kötü bir çığır başlatırsa ona uyanların günahı kadar onlardan eksilmek için bu kimseye yazılır diyor. Bu kişi diyelim tevbe etti, kurtuldu. Arkadan hala devam ediyor. Ona uyanlar ne olur? Bu tamamen Allah'ın ilminde artık. Biz e, bu konuda bir yorum yapamıyoruz. Yani bu, bu gibi şeyler ancak nasıl söylenir ben bilmiyorum. Şöyle diyebiliriz. O adam öldü, tövbe etti, kurtuldu. Lakin arkadan arkasından giden kişiler de e, hakeza yine tövbeye çağırdı. Etmezlerse hakeza ateşi boylar diyebilir miyiz? Yani? Kıyamet gününde mi tövbe olacak? E, şimdi ya? Yani. Mesela ben... Şimdi, ben de, şimdi şöyle bir şey. Eee... Biz Allah'ın rahmetinin genişliğine iman ederiz. <gülüyor> Tevbeden kimse hiç günah işlememiş gibidir diyor Allah Resulü isa hacısa. Vesile olduğu, sebep olduğu kişilere gelince e, bu biraz yani akılla yorumların uzak olması gereken bir konu. Mesela hiçbir bidat yoktur ki. Yani mutlak söylüyorum da istisnalar illaki vardır. Bir ilim ehlinin hatası sebebiyle o bidate düşülmüş olmaz. Ya, yani bidatlerin geneli diyeyim, yine mutlak söylemeyin ben, geneli, umumu, mutlaka ilim ehlinin hatalarına binaen, yani taklit edilmesi sebebiyle olmuştur. İbn-i Abbas Radyalanan'dan gelen rivayette olduğu gibi, alimlerin zellelerine tabi olanlara yazıklar olsun diyor, nasıl olur bu diyor, diyorlar. Diyor ki i̇bn Abbas Radyalanan, alim diyor bir fetva verir reyliyle, görüşüyle diyor, sonra kendisine sünnetten bir şey ulaşır, hatalı olduğunu anlar, bundan dönüş yapar fakat bunu takip edenler ondan dönmezler. O zaman az önceki konuştuğumuza geliyor yani bu. Böyle. İşte bu dönen alim kurtarır kendisini. Ama sebep olduğu kimseler yani nasıl olur? Dönmezse kendileridir. Şimdi bu e, bizim malımız değil. Önemli olan şu an bizi ilgilendiren kısmı bizim kendimizi kurtarmamız. daha ehli e, ibadet ehli kimselerdir. İtikad ehli kimselerdir. Bidat ehli fasıklar değildir umumiyetle. Fasıkların konumu bu başka, inkar edenlerin başka. Ama bidat ehli genellikle e, dindarlığı güdülen bir davanın insanlarıdır. Bu sebeple bununla Allah'a yakınlaşmayı arz ederler. Sünneti inkar eden, sünneti inkar ederken bununla Allah'a yakınlaşmayı murad ediyor. E, sünnete muhalefet eden, sünnete mukalip bir yol ortaya koyduğunda bununla Allah'a yakınlaşmayı murad ediyor. İbn-i dediği gibi, hayra ulaşmayı isteyen niceleri vardır ki ona asla ulaşamazlar. Şimdi baktığımız zaman, duygusal yaklaşırsak, işte bahsettiğimiz kimseler. Ya bakıyorsun bir sürü fasık var, ne bileyim komünisti var, ateisti var bu toplumda, gayrimüslimi var. İşte Müslüman olup da her yola gideni var. Bunlar içerisinde sakallı, işte... E, dinden bahseden, kitaba ve sünnete dönmekten bahseden kimseler var, bahsettiğimiz hocalar. E şimdi e, biz zahirlerine baktığımızda, zahirem hisle baktığımızda, hislerimiz bizi yanıltıyor. Ya bu bidatçı olur mu? Böyle bidatçı olur mu? Yani şu kahvede aylak aylak gezen adam, <gülüyor> kurtulacak da bu kurtulmayacak, he? bu itikatlı dönürse kurtulmaz. Az önce bahsettiğimiz, mesela tekfir fikri, ona karşı mürce fikri, buna benzer şeyler. Bu itikat insanı kurtarmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ateştedir diyor. Sağden yoluna muhalefet eder. Biz, bakın, az önce bir giriş yaptım. Neden yaptım bunu? O adam, o azimendi vatandaş, işte siz de fırka fırkasınız derken, evet, bu ümmet fırka fırka. Eğer ben başka bir şey söylüyorum, Ebu Sait başka bir şey söylüyor, Taceddin başka bir şey söylüyorsa, hakem lazım değil mi bize? Buyurun, ihtilaf ettiğimiz her meselede Allah Azze ve Celle'nin ayetinde bildirdiği gibi. Allah'a itaat edin, Resulü'ye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir şeyde de ayrılığa düşerseniz, çekişmeye düşerseniz onun hükmüne Allah ve Resulü'ne döndür. Döndürelim. Kim kitap ve sünnette geçmeyen, sahabenin yolunda olmayan bir şey çıkarmışsa bundan vazgeçsin. Hangimiz olursak. Vazgeçelim. Kim? Mesela oy kullanmaya cevaz verdiler. Değil mi? Demokrasi dediğin sistem, kadın ve erkeğin, kafirle müminin, Müslümanın eşit görüldüğü, âlim ile cahilin eşit görüldüğü, kitabın hükmüne, sünnetin hükmüne taban tabana zıt bir sistem. Buna iştirak ediyoruz. Yine işte yeryüzündekilerin çoğununa çoğunluğuna uyacak olsan seni haktan saptırırlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Demokrasi bunun tam zıttını murad eden bir sistemdir. Şimdi diyorlar ki, bakın yorumlarla yapıyorlar bu şeyi, yani batıla sokmayı insanlar yorumlarla yapıyorlar. Diyorlar ki, sen şayet AKP'ye oy vermezse, CHP'ye oy vermiş oluyorsun hükme. Böyle diyorlar değil mi? Ve bize mantıklı geliyor bu ha. Böyle olmayan CHP'nin safında olmamak için AKP'nin safında olalım diyorlar. Şimdi fitne hadislerine bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ashabının gruplara ayrılacağı bir ortamdan bahsediyor. İşaret ediyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra da Ali radıyallahu anh ile Ayşe radıyallahu anh arasında, Muavi radıyallahu anh arasında olaylar cereyan ediyor. Saf oluyorlar değil mi? Savaşıyorlar. Selametli olanlar kimler? İkisine de katılmayanlar. Müslüman kanına bir şekilde bulaşmayanlar. Yani harama bulaşmayanlar. Şimdi biz itikad ediyoruz ki Ali radıyallahu haklıydı. Çünkü olayların ancak neticesinden sonra anlaşıldı. Ammar evet. radıyallahu öldürülmesiyle anlaşıldı kimin haklı oldu net olarak deliliyle. Şimdi o olay gerçekleşmeden önce bazı deliller netleşmeden önceki insanların durumuna baktığın zaman Ali radıyallahu haklı. Akabinde de haklı. Sen şayet Ali Radyalı'nın yanında savaşmadığın takdirde Muaviye'nin yanında olmuş oluyorsun diyebilir mi bir kimse? Bu sahabeleri böyle itham edebilir mi? Kim Ali Radyalı'nın yanında savaşmaksa Muaviye'nin yanında yer almıştır diyebilir mi? E siz bu anlayışı nereden çıkarıyorsunuz o zaman? Biz teberri ediyoruz. Bu yöneticiler zalim mi? Zalim. Bunlar dünya için birbiriyle çarpışan, üstelik sahabenin, yitkanın çok uzak kimseler. <gülüyor> Dünya için birbirleriyle çarpışıyorlar. O yani bu modern bir savaş artık. O istemiyle. Yöneticiyi değiştirmek için gayri meşru yollara başvurmak haricilerin yoludur. Oy kullanmakta böyle bir huruç manası vardır. Bu aynı zamanda ne manaya gelir? Ben oy kullanarak, oy fazlalığıyla eğer başa gelirsem bir başkasının da yine oy fazlalığıyla beni devirmesine baştan razı olarak bu işe girmişimdir. Ben yani baştan korkmuş bir sistem zaten. Bırakın dünya eli birbiriyle ne yaparsa yapsın, ben gayrı meşhur bir şeye ulaşmayın. Daha basit bir örnek veriyorum, meselenin anlaşılması için. Şimdi futbolu biliriz, işte takımlar vardır. Türkiye ile İngiltere maç yapıyor. Yani biz işte Türk vatandaşı olmamız hasediyle, orada oynayanların hükmen Müslüman olması sebebiyle İngilizlere galip gelmesini arzuluyoruz. Bu şerî bir arzu değil, tamamen tabî fıtri bir arz. Bunda bir günah var mı? Şerran bir günah, takdir edilmemiş buna. Ama ben takımımı destekleyin diyerek o tribünlere gider, orada bağırır, çağırırsam, yani haram olan bir iştirada bulunursam, elbette ki bunun bir vebali var. Bir kimse çıkıp şunu diyebilir mi? İşte Türkiye milli takımı İngiltere ile maç yaptığı zaman oraya katılmak bütün Müslümanlara vaciptir. Çünkü burada Müslümanlar top oynuyor, orta Arap'ta kafirler. Yani gayrimeşru bir sistemde, ortamda böyle destekleyeceksin, bu vaciptir. Böyle yapmayanın beni imandan şüphe ederim diyorsa birisi, o kullanmak aynı şeydir bak. Evet. Bazılarımız AKP'nin kazanmasını içinden geçirebilir, isteyebilir. Bunda bir haramlık yok. Ama sen fiili olarak bu haram işe ulaşırsan, o kafirlere benzerse bundan senin nasibin var, vebalden nasibin var yani. Buna sen vaciptir, yok imandan şüphe ederim. Bunlar ciddi problemlerdir. Peki bu problem sahabeden mi geliyor, sahabenin yolundan mı geliyor, kitaptan, sünnetten mi geliyor, nereden çıkıyor? Hangi asırda çıktı bu? Müslümanlar nasıl bulaştı bu işe? Gelin sahabeden sonrakileri bir atalım kenara. Eğer selefiysek selefiyim diyen herkesin buna gelmesi lazım. Bundan vazgeçemiyorsa kardeşim herkesin sen nasıl selefisin diye bu adama hesap sorması lazım. Ben diyorsam bunu bana sormanız lazım. Bu ne, nasıl bir selefilik? Böyle şey olmaz. Selefilik dediğimiz şey biz. Her zaman sürüyoruz bunu. Elbaniye uymak değildir. Binbaza uymak değildir. İbnü Seymine Husey Şeyh Mutbile, Ebu Mazza veya falana filana. Bunlar değil. Muhammed bin Abdülehab, i̇bn Teymiye, İmam Şafi, Ahmet bin Ambel. Bunlar da değil. Kitap, sünnet, sahabe-i kiram. Tabi'in, tebe-i tabi. Tebe tabi'in tabi ve tebe-i tabi'in ismi Sahabe güzellikte uyanlar için kullanılan bir tabirdir. Mesela Ebu Hanife tabi'in tabakasında olmasına rağmen Sahabeye tabi olmadığı için tabiinden sayılmaz. Çünkü ittiba etmemiştir sahabeye. Muhalefet ettiği yerler var. Şimdi o arkadaşın benimle ilgili olarak, yani genel konuştum, benimle ilgili olarak söylediği itiraza gelince şunu söyleyebilirim. Evet, Ebu Hanife bir imam mıdır? İmamdır. Yani büyük bir kitlenin önderliğini yapmış birisi. Ahmet bin Amber de böyledir. İmam Malik de böyledir. İmam Şafii de böyledir. Bir mutezile imamı zikretsem o da öyledir. Mutezilerin imamı, cehidilerin imamı. Ebu Hanife e, bidatları var. Yok değil. Yani bu e, kendisiyle muasır olan bütün Eri sünnet ulemasını reddetti. Yani onun bidatından haberdar olup da reddetmeyen kimse yok. Yani Selefe muhalif ettik onlar. Sadiye muhalif ettik onlar. Ama fıkıhta imam mıdır? İmamdır. Girdilen, takip edilen bir yolu var. Biz mezhep taklitçilerine şunu söylüyoruz. Yani bu imamların hepsi bizim imamımızdır. Yani Ebu Hanife Hakk'a söylediğinde biz hatta reddetmeyiz. Ahmet bin Amber neyse Ebu Hanife odur şey olarak. Yani sözünün bağlayıcılığı açısından söylüyorum. Şahsiyetler açısından değil bu. Birisi kitap ve sünnetle bir delil getirirse ister Ahmet bin Amber olsun, ister Ebu Hanife olsun, ister kim olursa olsun. Sen Hakk'ı reddedemez. Kabul etmek zorundasın. Batılı getirirse ister Ahmet bin Ambel olsun, ister İmam Malik olsun reddetmek zorundasın. Bu imamlığına bile getirmez. Bizim söylemeye çalıştığımız şey şudur. Bağlayan şey ancak vahiydir. Sen Rabbinden indirilene uy. Başka dostları edinip de onlara uyma. Ahraf suresinin 3. ayetinin içeriği. Vahiye uymak evrediliyor bize. Bu alimlerden de, imamlardan da vahiye uyduğu noktada yani... Vahiden delilini bildiğimiz noktada biz bu imamlara ittiba e, ederiz, iktidar ederiz, uyarız. Onların delilini bilmediğimiz konularda da kendisine Allah'a havale ederiz, sözünü zannederiz. Ama e, delil olmayan konuda uymayız veya delille muhalif olan Vardır bir bildiği deriz. Vardır bir bildiğini ona uymak için söylemeyiz. Vardır bir bildiğini Allah tafsiratını affetsin eğer hata varsa. Bunun için söyleriz. Uymak için değil. Yani biz o delili bilmedikçe ittiba edemeyiz. Biz ancak delile uymak emredilmiş. Ve bu delile uymak bütün iman edenlere bir e, kapsamlı bir emir. Bütün iman edenler. Ey iman edenler. Az önce okudum ayette. اَتِيُوا ve وَاَتِيُوا الرَّسُولُ Allah'a itaat edin. Resul'a itaat edin. İman eden kim varsa. alim, cahil, fark etmez. Erkek, kadın, bir köle. Bütün iman edenler kitabı ve sünnete uymak zorunda Alime uyuyorsun ama alimin delilini bilmiyorsun. Yani kitaptan, sünnetten bir delil yok. Orada uyamaz. Burada uyamaz. Delili bilmek zorundasın. Eğer sen kitaba ve sünnete uymak istiyorsan, alime de tabi olsan, o alimin deliline tabi olacaksın. Taklit değil. <gülüyor> Buraya niye girdik? Ebu Hanife böyle imamlardan birisi. Ha, onun asrında olan imamlar, kendi aslında yaşayan imamlar Ebu Hanife'nin hangi meselelerden dolayı bidatçı olduğunu söylüyorlar? Bir, imanın tanımı noktasında. İman artmaz ve eksilmez meselesi. İdkadi bir mesele. Birinci arıza burası. İkincisi, Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemiş ve bundan iki sefer tevbe ettirilmiş. Tevbe ettiyse biz buna bir şey diyemeyiz. Tevbe etmiş. Ama samimi etmiş, ama yalandan etmiş. Burası bizi ilgilendirmiyor. Bununla beraber aynı kişi, aynı Ebu Hanife kelamdan sakındırmış. Kelamdan sakındırıyor. Bu da bir hakikat. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatların teyvil edilmesine karşı çıkıyor. Bunlar e, ayrı yönleri. Fıkıhla ameli meselelerdeki problemi nerede? Kıyasla ilgili, reyle ilgili. E biz şimdi Ebu Hanife artık vefat ettiği için Ebu Hanife'den kaynaklanabilecek problemlerin ne olduğunu biliyoruz. Yani ona karşı temkinli yaklaşabiliriz. Ebu Hanife bu üç noktadan sakınırsa geri kalan noktalarda çok bizi endişeye sokacak bir durumda değil. Ama Ebu Hanife'nin bu hani tevbe ettiği yolu tutanlar var ya mesela işte Kur'an mahluktur meselesi. Cehmilik akidesi veya mürce akideleri. Bunu benimseyen insanlar. Mürcelikten tevbe ettiği Sabit olmamıştır imanlar artmasa edilmesi konusunda. Ee, o öyle bir tevbesi yok ama burada Ebu Hanife'yi takip eden insanlar kitap ve sünnet nasları karşısında şayet Ebu Hanife'yi getirirse biz deriz ki ne Ahmet bin Hanber ne Ebu Hanife. Bunlar hüccet değil. Bu o imamlara hakaret için söylenmiş bir şey değil. Biz Ebu Hanife'yle aynı asırda yaşamadık. Onun bidatçiliğine de hükmede biz değiliz? Sıkıntı var mı? Benlik bir sıkıntı yok. Ben diyorum ki İmam Malik böyle söylemiştir. O sapıktır ve saptırıcıdır diye. Şifa bulmaz bir hastalıktır diye İmam, İmam Malik böyle söylemiştir diye naklediyorum. Ve Ahmet bin Amber şöyle demiş. Veki bin el-Cerrah şöyle demiş. Abdullah bin Mübarek böyle demiş diye. Ebu Hanife'nin sakınılması gereken noktalarını ben naklediyorum. Ebu Hanife'nin bidatçı olduğundan ben hükmedemem zaten. O hükmedilmiş bir mesele. Selef hükmetmiş buna. Ben bu konuda hatta bir tane en son bir tane pdf yayınladım. Bilmiyorum siz evet, mı size? Ebu Hanife'nin gerçek yüzü diye. Ben bunu Ebu Hanife'ye hakaret olsun diye yayınlamıyorum. Birileri Ebu Hanife'nin ismini kullanarak batıl <gülüyor> mürci hatta Mustafa İslamoğlu gibi zındıklar Cehmi akidesini Kur'an Mahluktur akidesini savunmak için reklam ediyorlar. Ben Müslümanların şu konuda uyanması için bunu yayınladı. Ebu Hanife bir put değil. Bizim için bir put olamaz yani. Kim put ediniyorsa Ebu Hanife'yi, yani Ebu Hanife ne derse doğru ya da yanlış ben onun yolundayım. Karşı taraf haklı, ben bunu söylüyorum. Yani. <gülüyor> Kur'an mahluktur dediği noktada bile Ebu Hanife'ye uyacaksan Mustafa İslamullah'ı haklı. O zaman put olur ey hanife. Diğer imamlar için de geçerli aynı durum. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet bin ve İbrahimullah hiç mi hatalı fetva basıyor? İmam Malik'in hiç mi hatalı fetva basıyor? Buraya diğer imamlar. Hatası olmayan bir alim yok bir kere. <gülüyor> her beşer hata edicidir. Hata edenler en hayırlı da tevbe edenlerdir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Biz alimlerin hata etmediğini söylemiyoruz. Hata edebilirler. Alimin hatasını yine bir alim tespit eder. Bu cahillere de kalmaz. İşte ilim okumamış, belli bir müktesebatı olmayan insanlar işte Ebu Hanifi hata etmiştir veya Ahmet bin Hanber hata etmiştir. Böyle konuşmalarında da terbiyesizlik olarak görüyoruz ayrıca. Bunu ilim ehli tespit eder. Delilleri bilen hangi delilin neye delalet ettiğini, hangisinin sayı, hangisinin batıl olduğunu. Ümmetin ittifak ettikleri, icma ettikleri yerleri, ihtilaf ettikleri konuları, bunları bilen kimseler bu konularda konuşmalı <gülüyor> alimler hakkında. Bu işin başta bir boyut. Biz de zaten burada nakille bulunuyoruz. Bunun amacı da belli. Sakın ha! Ebu Hanife'yi put edinmeyin. Bu ümmete bir uyarıdır bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman Ömer bin Attab radiyallahu anh'ın kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in öldü derse, onun boynunu vururum dedi sırada Ebubekir'in dediği şeyi söylüyoruz aslında biz. Kim Muhammed'e tapıyor idiyse, o bir beşerdi, vefat etmiştir. Kim Allah'a kulluk ediyorsa, o ölmez, hay ve diridir. Bu hatırlatmadır yani. Eğer Allah Resulüne karşı Ebu Hanife tercih edilecek olursa, biz bunun şirk olduğunu söylüyoruz. Allah Resulü'yle karşı karşıya gidildiği zaman. Kim olursa olsun isterse başka imamlar da olabilir. Bu sebeple yani o arkadaşın siz de fırka fırkasınız dediği şey doğru. Gerçekten kendisine selefiyim diyen insanlar olarak biz fırka, biz fırka fırkayız. Biz fırka fırkayız. Bu inkar edilemez. Ama hak asla fırka olmaz. Hak bir tanedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yere bir çizgi çizmiş. Enam suresinin 153. ayetinin tefsirinde. Bu benim dostum, doğru yolumdur. Ona uyut, şu kenardaki yollar da her birinin başında şeytan vardır ve kendisine uyanları ateşe davet eder diyor. Biz iddia ediyoruz, iman ediyoruz, biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o dost doğru yolunda tutunmaya çalışıyoruz ve inandığımız, dile getirdiğimiz, amel ettiğimiz her meselede mutlaka Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan asabının yolunda bir delile tutunmaya çalışıyoruz, delil getirmeye çalışıyoruz. Ki bu delili getiremezse o fırkanın artık yani biz de getiremezsek Allah korusun bizim de öyle bir ateşle irtibatımız olur. Ölçü Allah Resulü tarafından konmuş. Bu ölçüye göre herkesin bizi değerlendirmesi lazım yani. Bir de e, sahih tefsir 111. sohbetinizin e, 40 ila 45. dakikaları arasında İki tane kişiyi kullanarak ismini zındık ifadesi kullanıyorsunuz. Gerçekten <gülüyor> bunun açıklamasını yapabilir miyiz? Şimdi tufandan bana diyorsunuz, örnekten isim vermiyorum da. Evet, şimdi zındık kelimesi <gülüyor> Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kelamında zahir olmuş bir kelime. E, kaderiye için kullanıyor. Zındık kelimesi İslam literatüründe de... E, Küfre girmiş, itikat bakımından küfre girmiş fakat işte kadılar tarafından kendisinden hüccetikame edilmediğinden işte veya boynu vurulmadığından e, münafık hükmünde kalan kimselere deniliyor. Yani mürtet değildir. Münafık, küfre girmiş, münafık hakkında kullanılıyor. Nifak iki kısım. Birisi ameli nifaktır, birisi itikadi nifaktır. Mesela ameli nifak söz verip sözünde durmamak. İşte konuştuğunda yalan konuşmak, emanete ihanet etmek bunlar hep ameli nifaktır. Yani e, imanı eksilten şeylerdir. Diğeri ise, yani zındıklık dediğimiz tabir ise küfre girilmiş olan bir nifak. Mesela Cübbe Ahmet için söylenebilir bu. Buna biz hücetin ulaştığı, hüceti kahvesi bile gerekmeyen konularda şirke düştüğünü biliyoruz. Mesela işte e, Cibril'e demiş... İşte bu Kur'an'ı sana kim veriyor? Nereden, alıyor. Nereden, Nereden alıyorsun? Verirsin, Mesela bu gibi şeyler açık zındıklıktır. Yani şer an bunların hükmü münafıkların hükmünde. Mustafa İslam'ı için kullanıyorum. O belli zaten bu şeyi söylediğimizde. Kur'an'ın büccetini inkar eden herkes için kullan, şey Sünnet'in büccetini inkar eden herkes için bunu kullanıyorum. Edip Yüksel, Abdurrahman İzbay'ındır vesaire gibi. <gülüyor> e Musayid'i mi kastediyorsun? Musayid atacaklar. He. Bunlar da işte e, bu gibi meselelerde, mesela e, daha ayrıntıları var, e, bela ve bera esasını bunların iptal etmeleri, bidat ehline bera uygulanmasına, e, tekfircilik demeleri bu selefin menhecini reddetmektir, İcma edilmiş bir esası reddetmektir. Hangi esere bakarsanız bakın, hatta tasavvufçularını bidat ehlinin kitaplarında bile görürsünüz, e, bidat eline ve fasıklara bera uygulanmasıyla ilgili. Bu esasın inkarı uygulamamak başka bir şey. Bunu inkar etmek başka bir şeydir. İşte oy kullanmayı dinden bir vacip saymak böyle bir küfür itikattır. Yani oy kullanmak ayrı. Bu bir fıstıktır. Ama bunu vacip diye bunu yapmayanın da imandan şüphe etmek demek, imanı eksik görmek demek, yeni bir iman esası olarak bunu koymak demektir. Bunlar dine, yani Allah'ın indirinden başka bir şeyle Allah'ın dininde hükmetmektir bu. Yeni bir vacip icat ediyorsun. Din koyuyorsun yani. Ondan sonra sahabeyle ile dalga geçmek, hadisle dalga geçmek. Yani bunların örneklerini zikredebilirim. Tabii şahidi benim. Bir hadisin e, taricini yaptım, sitede yayınladım. Taberan'ın Muci Müsagir'inde zayıf bir isnafla gelen bir rivayet var. Fakat bu İbni Vehbin, Abdullah bin Vehbin müsnedinde sahih bir isnafla, tek tek Rab'lerinin durumlarını çıkararak yayınladık denizledi. Orada diyor ki, düşman kapıda bile olsa, anne babandan izin almadan çıkma diyor. Yani cihatla bir meselede. Ebu Said bunu, ses kaydında dinledi bunu. Ee, soruyu soran kişi Ümit, Adana'dan Ümit. Gülerek dalga geçiyorum bunu. İşte kadının çıkıp erkeklere sohbet verebileceğini söylemesi. Yani haramlik selamlıkla ilgili bu, bu da icma edilmiş bir şey. Yani kitap ve sünnet hükümleriyle sabit olduğu gibi. Aynı zamanda icma edilmiş bir şey. E, bunun inkarı, yani e, haram olan bir şeyi e, yine şer'i bir vacip gibi göstermesi. Yani emr-i bil maruf nehyan-i nünkerden kadın da sorumludur diyor. O da işte, erkeklere de olsa böyle emri maruz meyyah yani müker yapmalıdır diyerek. O sözünden döndüğünü biliyor musunuz? Ne bu sayıdı? mu? o Döndü mü? Döndüğünü biliyorum. Bilmiyorum yani. Yıllar önceki sohbetinde evet o sohbeti ben de dinledim. Yıllar önce değil. Yıllar önce hocam. Yani ortalama 9 yıl falan olmuştur yani hemen. Hayır. İnegöl'de. Benim bulunduğum bir ortamda söyledim. Sonra Ankara'ya geldi. Ankara'da tekrar salındı. O zaman beraberdik hocam zaten sizinle. Ben de oradaydım. Girelim Yine böyle. Evet. Ankara'da tekrar savundu aynı şeyi. Onu, onu duymadım. Onun evet. ses kaydı da var hatta. Yani bu şeyi diyor. E, Aksat 53. ayetindeki perde var evet. ya. Evet. Bu perde diyor kadın örtülü olduktan sonra. Konuşabilir diyor. Konuşabilir diyor. Halen demiyor mu buna? Son... Erkeklerin yanına çıkabilir demiyor mu örtülü olduktan sonra? Evet. Hatta e, bir tanesi de dedi ki o zaman dedi sen dedim hanımına söyle biz de burada yemek yiyoruz gelsin bizimle beraber yesin dedi. Evet. Buna da mesela şahit. Onun mu diye bir ifadeler vesaire falan. Yani o, burası sen de şahitsin değil mi? Evet. <gülüyor> yani bunu söylüyorlar. Şimdi bakın bunlar evet. tuhaflıklar evet. şurada. <gülüyor> Onun dediğine gelelim. Onun dediğini kabul edelim. Taceddin Baybur'da olsun, Ebu Said'da olsun. Kadınların huzuna çıkıp ders veriyorlar, doğru mu? Evet. Kadınların hepsinde örtülü olduğunu varsayalım. Her şey çarşaflı, kamil bir şekilde örtülü olduğunu varsayalım. Acaba bu kadınların eşleri bu ortamda neden bulunamıyor? Örtülü değiller mi sonuçta kadınlar? Bir başka erkek neden bulunamıyor? Evet, sen erkek değil misin? Yok yani ben onun şahsını itham için söylemiyorum bunu. Şer'an eğer bu caizse yani kadınlar şurada oturur, erkekler burada oturur bunda sakınca olmaması lazım. Neden özel bir şey yapılıyor? Veya temiz bir yol varken yani perde arkasından konuşmak varken neden ısrar ediliyor bunda? Yani ben şunu söylemiyorum. İşte Ebu Said kem gözlülür falan filan ben böyle bir şey şahit olduğumda bunu söylemiyorum. Ama nedir yani bunun manası nedir? Bu perde koymamaktaki ısrarın manası nedir? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hanımları perde arkasından sesleniyordu. Üstelik nikahları ümmete haramdı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam dahi beşer olmasına rağmen beşer olması hasediyle, şeytanın kendisine teslim olmasına rağmen sohbet ettiği bir ortamda bir kadın geçiyor ve hanımına gidiyor. Geliyor ve sebebini anlatıyor. Şeytan sizin damarlarınıza dolaşır. Kim kendini bundan temiz çekebilir? Yani bir kadın görüp de etkilenmemek gibi bir şeyden kim temize çekebilir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile çekmiyor bundan kendini. Bu sebeple bakın Ebu Said tevbe eder etmez bilmem. Ama onun açtığı bu yolla Ebu Enesler, şunlar bunlar, Ebu Ervalar hepsi şimdi kadınlara ders veriyorlar. Daha başkaları da var tabii ismini bilmediğimiz neceleri var. Yapıyorlar mı? Hocam, adımları sohbetlerine alakalı ben kendimden duygulamıyorum mu? hakikaten arkadaşlar o Peygamber Aynen. sallallahu aleyhi ve sellem yapmış bu yüzden. Evet öyle, sallallahu öyle sallallahu dedi. Peygamber yapmış da ben de yaparım. Başka deliller yoksa. İşte Şimdi biz onu söylüyoruz bakın. Selefin menheci derken işte bu noktaya gelelim. Selefin menheci Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve ashabın yoluna uymak. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü bir özelliğinden bahsedebiliyoruz burada. Bu naslarla sabit. şeytan kendisine teslim olmuştur. Ve ümmetin babası hükmündedir. O da, orası da farklı bir varyantı. Ee, Ahzab suresindeki ayeti, Ubeybim Karb radıyallahu anh'dan gelen kıraatinde, ümmetin babasıdır diye o kıraatta öyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahip bir kıraattir. O yüzden hükmü caridir. Peygamber ümmetin babası hükmündedir. Bu bakımdan e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı hususiyetleri var. Ama hangi sahabe, mesela Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, Ali bin Talib radıyallahu anh, yani Raşid talifeler, hangisi kadının huzuna bu şekilde çıkıp da ders vermiştir, sohbet yapmıştır? Yani bu Peygamber Salih-i Salih-i Salih-i Salih-i Salih-i Salih-i Salih-i Salih-i bir kere Peygamber Aleyhisselatırsan kavli hadisinde şunu söyleniyor mu? Kadınların yanına girmekten sizi yasaklarım. Peki kayınbiraderine ne dersin diyorlar. Yalan Resul. Buraya geçmeden önce şuradaki ibareye dikkat edin. Sizi kadınların yanına girmekten sakındır. Bu bir yasak değil mi yani? İşte kayınbirader ölümdür. Bu, bu öyle devam ediyor. Hadis de şu an için burada belirli olan öncelikle bu. Yani bu konuda... Ee, çok fazla zaten delil var. İçmağı da var. E, bu çok üzerinde konuşmaya değmeyecek bir konu. Bunun gibi pek çok mesele var. Mesela sünnetten bazı deliller karşısında aklı yorumlar. Bilmiyorum işittiniz mi? Yani takip ediyorsanız işitmişsinizdir. Mesela kadının yolculuğu meselesi. Kadın mesela verilen fetva içerideyim önce. Mahremi havaalanına götürür. Kadın mahremsiz bir şekilde, yalnız başına uçağa biner Gideceği yere gider. Gittiği yerde de bir mahremi oradan alır. Fetva bu. Hadiste söylenenin tam tersine bir fetvadır bu. Ne açıda? Uçak yani havalarına kadar gitti kısım belki seferi olmadı. mesafe. Burada mahremi şart koşuyor. Gittiği yerde de gelirken de orada mahremi şart koşuyor. Halbuki seferi olmadığı yerde mahrem şart değil. Seferi yolda mesafede de mahremi iptal ediyor. Yani en böyle fasit kıyasçılar bile böyle şeyler söylemiyor yani. Bunlar işte fıtır sadakası meselesi falan bunlar bu gibi meseleler ameli meselelerde, fıkhi meselelerdeki cüzler toplandığı zaman bir kül ifade eder. Yani bir meseleyle iki meseleyle sınırtaldığı zaman bunlar göz yumulacak şeylerdir. Bundan dolayı bir insan bidatçı sayılmaz ama bunlar bir yekün hasıl ederse o zaman onun bidatçı hükmedilir? kaldı ki burada itikadi problemler de var. Daha başka meseleler de var. Oy kullanma meselesinde bile insanların kaçırdığı bir şeyler var. Biz söylenen söz biz bin düşmanına karşı dinsize oy veririz. Bu nasıl bir şey? Dinsiz kim? Din düşmanı hangisi? Ya orada şöyle diyor hocam. Bir tarafta diyor düşünün ki din düşmanı bir tarafta da düşünün ki diyor din düşmanı ama dinsiz. Dinsiz. Din düşmanı olmayan dinsiz. Yani. Orada öyle küçük bir ayrıntı var. He. Kim kim yani. dinsiz? Burada kim din düşmanı? Bir hem din düşmanı hem dinsiz cehatper. Yani. Erdoğan'da din düşmanı ama dinsiz değil. Din düşmanı değil. Dinsiz He, ama bak, din, din düşmanı değil. değil. Hangi konuda tayin? Fobatta sonuçta alabildin ama daha C sonuçta daha, daha fazla alabildi hocam. Şimdi hüküm olarak dinsiz görüldüğü için vermiyor mu? bu? Yani Gençsiz olabilir mi? Ya. Yani şimdi. ona göre daha az Bakın yani. şimdi. Ee, ben size net bir şey söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükmü nedir? Veya Deniz evet. yani Münafıklık var hocam. Fırkwardı yani. Evet. Müslüman. Müstima bu adam Müslümanım diyor. Evet cenaze namazı kılıyor. Cenaze namazı kılıyor. Ya hocam. neyse. <gülüyor> ya namaz da geçtik şimdi. Namaz Ama hakkındaki evet, ayrıntı evet, evet, da var şimdi. Tayyip'e biraz vasfı olabilir de. Yani ikisini kıyaslarsan hangisinin şey daha zararı <gülüyor> <var> hocam? <diyor. gülüyor> şimdi ikisi de münafık. Doğru mu? Evet. İkisi de münafık. Ehvenişer hangisine gelirsek. Eğer ehvenişer <gülüyor> boyuna gelirse Şimdi e, CHP iktidarında Müslümanlar zarar görür. Müslümanlar. Görmüştür de. Görmüştür de. Ama <gülüyor> din, din değil. Din zarar görmez. AKP'nin iktidarında ise Müslümanlar belki zarar görmez ama din zarar görür. Bizim burada tercih edeceğimiz masat hangisi? Eğer uygulanacak kullanacak herhalde CHP'ye vermek gibi bir kapı çıkardı. İşte tedavir etmemiz gereken mesele bu. Sonra bir daha alalım. CHP iktidarında Müslümanlar zarar görür. Yani biz, biz nefsimiz zarar görür. Bizi hapse tıkarlar, oraya yaparlar şunu bunu yaparlar ama bizim itikadımıza bir zarar verebilirler mi? Onlar veremez. Ama AKP iktidarında bunu çok güzel yapıyorlar. Biz Selefileriz. Yani tevhide elini olan kimseler olarak. E, bizimle beraber, ki bizim önümüz açılmıyor ayrı mesele de, bizimle beraber... Diğer bidat ehlinin hepsinin önlerinin açıldığını düşünelim. Sebefilerin oranı ne kadar? Hareket kabiliyeti ne kadar? Şerih sınırlarda davet kabiliyeti ne kadar? Cübbelilerin ne kadar? Fethullahçıların ne kadar? Sünnet inkarcılarının ne kadar? Bunların arasında biz davet yapabilir miyiz sence? Ama ben sana şunu söyleyeyim. Şayet iktidar CHP olsun, öyle istemiyorum, böyle de anlaşılmasın. Şayet iktidar CHP olsun, Cübbeliler siner, hadisin karıcılar siner, takıyı yapacak yerler ararlar. Selefiler her yerde tevhid ayırır. Belki canımıza zarar gelir. Ama şu ortamda bunu asla yapamazsın. Sen istediğin kadar tevhid ayırır, sen aşırısın, sen işicisin, sen şucusun, sen bucusun. Seni kendi kabında boğarlar. Öyle de oluyor. Eğer oy kullanmak caiz olsaydı, CHP'ye vermek gerekirdi diye ben ee, şey yapıyorum yani, ne ona? İroni yapıyorum yani. Yoksa bunun caiz olduğunu söylemek bundan Allah'a sınır yani. Ama bir hakikat var. Arka plandaki pazarlıklardan hiç bahsetmiyorum. Yani birilerine gelip de bir takım teklifler veya tehditler ile farklı şeyler söylettirilmesi bu bizim alanımız değil zaten. Biz şer'i meselelerden konuşuyoruz burada. Yani şer Hepimiz aynı dine mensubuz. Aynı deliller hepimizi bağlar. Şimdi bu deliller bağlarken işte ben kitabı ve sünnete uyuyayım. Uyumayanla da o ne yaparsa yapsın hiçbir şey yokmuş gibi aynı devam edeyim. Kardeş kardeş geçineyim. Ben ona ses çıkarmayayım. O da bana ses çıkarmasın Böyle bir şey de yok. Maalesef yok. Yani bunu yapsaydı Ahmet bin Hambel yapardı. Ahmet bin Hambel'in dönemi bizim dönemimize çok benziyor. Niye? Çünkü yönetim, hatta onun orada daha şiddetli, cehmi bir, yani itikadı kesin kesin tekfir edilen bir itikada sahip halife var. Bunun içinde savaşıyor bu halife. Hapse tıkıyor, zulmediyor, gerektiğinde öldürüyor. Böyle de baskı uyguluyor. Böyle bir ortamda bazı alimler cevaz veriyor, şey veriyorlar, takya yapıyorlar. Hakkıdır şey olarak, yani can telkesinde. Bunu yapıyorlar. Bunlar arasında Yahya bin Mahin gibi alimler de var, büyük alimler de var. Ahmet bin Ambeli ömrü boyunca bunlarla konuşmuyor. Neden? Sebebi şu. Diyor ki, ilim ehlinin buradaki konumu cihad konumudur, burada takıyacağız değildir diyor. Çünkü şayet bu ilim ehli onların dediğine gelirse, işte o kadar mahluktur derse, onun sebebiyle bütün insanlar bu akideden itikatları bozulacak. Bu yani bize sayı akide ulaşmazdı. Eğer onlar hepsi takıya yapacak olsaydı. Ama bu takıyı yapanlar, yani kendi nefsini düşünen insanlardan e, Ahmet bin Hanbel teberri etmiştir. Yani o yalnızlıkta. Yani koskoca İslam alemi, yani en ihtişamlı zamanlarından birisi, Abbasi ilafeti. Böyle bir zamanda Ahmet bin Hanbel gibi bir imam yalnızlığa mahkum edilmiştir. Yani kendisi bunu tercih etmiştir hakkın müdafası için. Yani hakkın tarafında olmak, hakkın taraftarlarıyla temhal olup onun aleyhdarları olanlarından teberri etmedikçe gerçekleşmez. Yani batılı ve batılı elini reddetmedikçe sen hakkın elinden olamazsın. Dünya bunun için bir imtihan Allah Azze ve Celle ayetlerinde defaatle söylüyor. Biz insanları e, ihtilaf etmeleri için yarattık. Evet. Ancak rahmet ettikleri ihtilaf etmezler. Neye ihtilaf etmezler? Yani bütün insanlar zaten ihtilaf ediyor bir şekilde. Neye ihtilaf etmezler? Dikkat edin. Allah'a ve Resulüne karşı muhalefet etmezler. Ashab'a karşı ihtilaf etmezler. Bizim de alacağımız bugün konum bu olmalı. Biz asla Allah Resulü ve Vesselam'a ve ashabına muhalefet etmemeliyiz. Bu ümmetin salih selefine muhalefet etmemeliyiz. Ama asrımızdaki hayırlılar veya hayırsızlar bunlara muhalefet edebiliriz ve ee, Sahabeye ters düşmemek için bu muhalefet bazen gerekli olur. Olmak zorunda. Olmazsa sen de Allah korusun kayal gidersin. Yani imtihan, biz hevamızla hareket edecek olsak, Allah bizleri hepimizi bundan korusun ve nefsimize göz açıp kapayınca kadar bırakmasın. Bizim bu kimselerle birlikte hareket etmemiz, bazı şeylerine gözünmemiz, bazı yerlerde yalataklık yapmamız bizim önümüzü dünyalık bakımdan çok açardı. Ben şu kitapları bir yere veremiyorum. Yani dağıtıncılar bile almıyor yani. Ben tüccar değilim. Almazsa almaz. <gülüyor> Her tarafı daha okumadan, daha beni tanımayan adamlar farklı şeylerle... Yok işte Esed'i tekfir etmiyor. Esed'i bile tekfir etmiyor. Bilmem ne. Kimisi mürciye ediyor, kimisi soğutçu diyor. Kimisi başka bir isimler takıyor. Kimisi tekbirci diyor. Allah bizleri böyle imtihan edecek. Yani biz bu yolu kendi isteğimizle razı olarak seçtik. Allah Azze ve Celle haber vermişti kitabında. Sizden öncekiler şöyle şöyle imtihan edilmeden siz rahat rahat kurtulayacağınızı mı sandınız yani? Biz buna artık e, mecburen razıyız. Hoşumuza gitmiyor ama razıyız. Teslim olmak zorundayız yani. Çünkü cennet hoşumuza gitmeyen şeylerle çevrili. Daha yardımcımız olsun. Yani tefsir dersine... Vakit kalmadı herhalde de. Tatkıç. O gün Yani tefsir dersini bir dahaki haftaya bırakalım inşallah. Allah izin verirse şu Hicr suresi tamamlansın. E, nahl suresine geçmeden. İmam Berbehari'nin Şerhud Sunne. Daha bunu e, tercüme ettim. Tamamlanmasına az kaldı. Ders olarak ilk önce onu bir işleyelim. Ondan sonra tefsirden devam ederiz. Çünkü bu e, sahabelerin söylediği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize e, önce imanı öğretti. İmandan sonra bize Kur'an verildi, Kur'an öğretildi. Böylece imanımız arttı diyor. Şimdi akide tam anlamıyla oturmadıkça, zaman zaman böyle tekrar edip bazı şeyleri oturtulmadıkça Kur'an'la ilgili bilgilere devam etmek bazen probleme sebebiyet verir. Çünkü iman düzgün olmazsa, iman zemin düzgün olmazsa kişi Kur'an ve sünnet delillerini bu sefer hevasına göre e, yorumlamaya da kalkabilir. Böyle bir tehlike de var. Bu sebeple önce akide esaslarının e, oturtulması lazım. Daha önce ne kadar akide menheç işlediysek de e, farklı kitaplarla bunları tekrarında fayda var. Çünkü e, biz unutuyoruz, ihmal ettiğimiz, gaflete düştüğümüz yerler oluyor. Tekrar edilmesi gerekiyor. Berbehari'nin şerh Sünnesi de e, oldukça önemli bir kitap. Çünkü evet. ciddi değil, ufak bir cüz. 70 sayfa civarında falan Arapçası, ya Türkçe'de tezüme etsi Allah'a emanet bir 100 sayfayı falan bulur. Küçük hacimli bir şey. Ahmet bin Hanbel'in usulü sünnet, sünnet esasları. Daha önce tercüme etmiştim. Falan şey. bu. Onun şerhi mahiyetinde bir şey bu. İmam Berbehari Ahmet bin Hanbel'in öğrencisinin öğrencisi olur. Kendi zamanında e, bidatlerle ilgili ve bidat eline karşı tavırla ilgili e, o çizgiyi koruyan nadir insanlardan birisi. Ve bu eserde gerçekten e, ibret alınması gereken, yani gerçekten bizim okuyup da e, bir şeyler kazanabileceğimiz bir eser. Yani bize yol gösterebilecek bir kitap inşallah. Yani Selefin menheci Seleften öğrenilir. Sonrakilerle yol öncekilerin yoluna hükmedilemez. Öncekilerin yoluna sonrakilere hükmedilir. Ali Radyalar dediği gibi sen önce hakkı bil, hakkın elinde tanırsın. Önce elini tanıyarak hakkı bulmaya çalışırsan seni ona asla ulaşamazsın. Bizim yaptığımız, hataya düştüğümüz en büyük nokta burası. Biz kişilerle herhalde Bu sözü söylemesine sebep olan şey Haris bin Havd el Leysi'den gelen rivayette diyorlar ki Ali radıyallahu anh işte senin karşında yani cennette müjdelenmiş Talha bin Ubeydullah işte Zübeyir bin El-Lavva ve müminlerin annesi Ayşe var. Yani bu tarafta da sen varsın diyorlar. Yani orada daha bir şey var cennette müjdelenmiş kimseler orada müminlerin annesi bir orada yani duygusal yönler kullanıyor. Sana diyor, meseleler ters görünmüş diyor. Sen ters taraftan bakıyorsun. Sen önce Hakk'ı tanın, Hakk'ın yerini de tanırsın. Önce kişileri tanılarak, kişileri vasıtasıyla Hakk'a ulaşmaya çalışırsan yanılırsın diyor Ali Radya. Bu önemli bir menheç. Yani biz önce Hakk'ı bilmemiz lazım. Bu uksal meseleleri de bir tarafa bırakmamız lazım. Bunu bir tarafa bırakırken de dengeyi korumamız lazım. Yani bir kimse hakikaten isabet etmedi diye de onu yerin dibine batırmak gerekmez. Herkese hak ettiği şeyi vermek Hocam, lazım. bir şey sormam lazım. Şimdi aklıma geldi de. E, baktığımız zaman e, İslam'da kadının yerinin, yani kısacası evin köşesi olduğu bir sürü hadisleri var. Ayet Lakin var, Ayşe validemizin yani o şekilde karşısına çıkması... Evet. Ne derece doğru? Bunu zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatında eleştirmişti. E, yanındaki Talha ve Zubeyr radıyallahu anhla, e, onu işte bir barış elçisi gibi kullanmak istiyorlar. Sen olmazsan kan dökülecek <gülüyor> diyorlar. Yani bu da bir e, maslahatvari bir yorum. Sonra Havet denilen suyun etrafına gelince havlama sesler işliyor. Işte Burası neresidir diyorlar? Havet diyorlar. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Havet'in köpekleri hanginiz avlayacak demişti ben geri dönüyorum. Diyor. Yanındakiler diyor ki işte buraya kadar gelmişsin. inan sen çayet Buradan geri dönersen Müminlerin, Müslümanların kanı dökülecek diye tekrar şey yapıyorlar. Tabi Ayşe Anha İbn-i Sad'ın rivayetinde ömür boyu bundan dolayı pişmanlık çekip ağladığına dair yani olayı hatırladıkça ağladığı rivayet geliyor. Yani sırf hmm. mesele sadece o ifadeden dolayı mı acaba dememiz geliyor. Yani sen gelmezsen böyle olur. <gülüyor> yani gelen rivayetlerde bu var. Yani hakiki olarak tam ayrıntılar ne olmuştu Allah bilir ama e, gelen rivayetlerde bu var. Allah bir şey var, Allah. Bir şeyleri var dedi mi? Aşırı oluyor Yani Mügel'lerin annesi olduğum için haset ederim. Eh tamam, benim evim diyor. E o, evet, seferi hakkında genel bir şey. Burada da bir şimdi ihtiyaç ve zaruret şeklinde e, yorumlanabilir. Çünkü kadın mutlak suretle işte dört duvar arasında hapis değildir. İhtiyaç ve zaruret. Bu gibi sebeplerle çıkabilir. Bunu da kendi takdir eder. Yani evden hiç çıkamaz değil bunu. Böyle bir şey de şayet yani... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu uyarısı olmasa gerçekten müminler için bir maslahat yani, zaruri bir masraattı. Aleykümselam.